Kur'an-ı Kerim iki kelimeden oluşan bir tamlama. İlk kelime hecelenirken Kur'an diye hecelenmeli. Yani kur hecesinden sonra bir bölme yaparak okumalı. Kur'an değil. Bu kelimede A sesi uzun, Kerim kelimesinde de İ sesi biraz uzun. Kur'an, Kur'an veya Kur'an-ı Kerim gibi telaffuzlar doğru değil. Hecelemek gerekirse Kur'an-ı Kerim.